Allah sana ırmaklar akıtmış gözünün önünde bunun kıymetini bil ya. Buradan şimdi bir bardak su almazsan yarın ahirette aç kalacaksın. Allah'a ne kafa var kardeşim ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola altsa Allah'a ne iftira ediyorsun Allah sana? Bu kadar imkan sağlamadı. Niye kazanmıyorsun? Para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen? Her 24 saatte 8 saat, 10 saat çalışıyoruz. Şimdi buraya geliyorum. Birkaç kişi daha saldık. Lan vaza gidelim dönüyorum hocam ben birkaç dokuz bakıyorum işim var. Allah Allah. Ya halbı gerip kuyumcuyum. Yani kömürcü değil ki yani diyelim ki maden işsizidir de 2000 metreden kazacak da bilmem ne ya Allah sana bu kadar rahat iş vermiş sen 15 günde bir ayağınıza geliyoruz iki kelime konuşacağız anlatacağız diye yani sen bunu gelip dinlemiyorsun orada bu faziletleri kaçırıyorsun bu müjdeleri haberleri kaçırıyorsun ondan sonra ahirete gideceksin eli cebi boş ya Rabbi sen bana demedin anlatmadın sen nasıl dersin bunu Allah'a ya ne eksik etti Allah nedir anlatıyor size bu millet bunları duysun, buyurun önümüzdeki sohbet nasipse inşallah miracdan evvel oluyor neyi anlatalım? miracı bir anlatalım tazelensin, geçen sene anlatmıştık ama bu sene de inşallah bir kerede olsun çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı Efendimizin Mekke'den çıkıp yedi kat kökleri gidip Rabbimizi görüp, konuşup görüşüp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 İnsan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşım. Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin. Mücadele et. Şimdi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 <gülüyor> Bu mübarek aydan başlayıp inşallah Ramazan-ı Şerife kadar zaten işi idare ettik. Ramazan'da zaten tam bir tövbe oluyor. Bayramdan sonra da aman ha. Nasılsa bayram çıktı deme. Çünkü bayram çıktı diye ölüm bitmedi ki. Azrail atacak aniden gelecek. Sen her daim hazırlıklı. <gülüyor> <gülüyor> ya dünya bitti be sen daha ne beklersin ya? Dünya bitti. Adem cennetten indi, dünyaya geldi, dünya ona dedi ki ''Cii'tefe kadinallâh şebâbi'' ''Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti'' dedi dünya. ''Sen benim gençliğimi görmedin, 2000 bin sene Dünya şimdi koca karı oldu. Rasûlullah öyle gördü dünyayı, mirat gelişe, bir sohbette anlatacağız. Koca karı, işi bitmiş, can çekişiyor, son nefeslerinde, eli kulağında kıyamet, kopacak. E ne zaman kopacak? Ya sana ne zaman? Evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasrüt Hoca'ya sordular, dedi ki Karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi mehmat e fakat kıyamet kıyameti, ölenin zaten kıyameti kopacak. ne kıyameti mi ediyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cennet çukur. Esas kıyamet zaten kopacak o kimin başına ise Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyenlerin kafasına kopmayacak o. Dünya bütün gavur kalacak, ondan sonra kopacak, önümüzde daha ne günler var? fitneler Nef var nefesatlar var Allah'a ahir zamanın fitnesinde maza amin bu çok kıymetli ay. şimdi inşallah oruçlara başlayın nafile oruçlar biliyorsunuz pazartesi perşembe her ayda oruç tutulabilir nafile buyurdu, ve sellem, ben pazartesi perşembeleri oruçlu geçirmek istiyorum neden çünkü pazartesi perşembe Rabbimize yaptığımız ameller arz ediliyor sunuluyor oruçlu olursam acır Oruç tutmak umre teddimu memellerinin. Her pazartesi, izbersembe zaten var. Receb-i Şerif'te özellikle hmm. 13, 14, 15 her ayda var bu Receb-i Şerif'te özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından 3, sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sallâ min şehrin harâm min el-gamiz vel sebte كتب her kim haram ayda, işte bu dört tane haram ay var, en büyükleri recep Şerif. Özellikle bu aylarda, başka aylarda yok bu. Perşembe, cuma ve cumartesi. Üç günü peş peşe tutarsa, Allah-u Teala ona iki sene devamlı ibadet yapmış sevam Perşembe, cuma, cumartesi. Unutmayın bu üç günü peş peşe, her hafta yani dört hafta zaten recep Şerif bitene kadar. Sadece bu aya mahsus bu üç gün peş peşe, haram ayda. Perşembe, Cuma Cumartesi Hoca Efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler bazıları kefarete niyet ediyorlar kefarete niyet eden evvelden etmesi lazımdı çünkü 60 güne en az peş peşe olması lazım Ramazan'a şimdi 60 gün kalmadı düşün o birkaç hafta evvel başlayana olurdu bundan sonra o kurtarmaz e ben nafile tutayım sıralı tutayım o da iyi değil çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye bunda arada birkaç tatil yapmak lazım Ben fazla tutsan 20 gün 25 gün tut ama birkaç gün yani tatil yapmak lazım sünnet yerini bulsun diye bu varekayda zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor defteri amalin tertemiz oldu sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor bunun fazileti hakkında bir gün orası tutan iki bin gün gün sıralı hadisler var ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil başka bir tefsirdedir Onlar inşallah perşembe gecesi kandil şerif gecesi şey yapacağım niyet ettim söz verdim bu tefsirde yok kafamda da hepsi kalmıyor tabi 15'in ayrı ayrı şeyi var faziletler bunları yapalım arkadaşlar sıhhati olmayan tabi hasta olan midesinden şurasından burasından Allah zorluyor ne yapıyor bunlar yapar ama ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır Niyeti mümini hayırlı min amel iyi manisi olup yapamayanlar yapmışlar iyi اِذَا اَمَرِضَ الْعَبْدَ اَوْسَابَرَ كُتِبَ لَوْمَا كَانَ يَعْمَلُ صَح۪يحًا وَمُق۪يمًا Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki hastayken, yoldayken yapamaz sağlamken veya evindeyken ne yapıyorduysa aynı yazılır defterine e böyle sen iyiliksever bir Allah nerede bulacaksın ya yapamıyorsun, yapıyormuş gibi yazıyor ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor eclin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 onun mezarının başında onun hali hayatında sıfatında yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız şevabını da onun defterine yazacaksınız onun için Rabbimiz ne buyuruyor Estağfirullah İllellezine Avelu ve amirussal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 İnsan öldüğü zaman, bütün ameller kesilir. İdamatel insan, inkata amel, illa min Üç şeyden kesilmez. Sadaka câriyeh. Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam eder, medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı, misafirhane yaptırdı. Osmanlılar, ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası makruf. Allah ım. Yarıdan fazlası makruf, hem işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere pus yaptırıyorlar ya! Medrese ya! Vakıf. Allah, ım. Adamlar sadakayı cihara tabi onların sevabı devam ediyor da, günahı bulmurlar. Onların sevabı devam ediyor, onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış, bütün Müslümanlara bırakmış mesela. اَوْعِلْمِ <gülüyor> يُنْتَبَعُوا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 Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede Tevbe-i Nasuh üzere Bir daha dönmemek üzere Ne gibi İneğin memesinden çıkan süt diyor tekrar geri dönemeyeceği gibi Tefsirde öyle diyor Allah ne misal? Öyle tevbe yapın Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlarımız. Eskâhülillah يا ايها الذين امنوا امنوا بالله جل وتنصوا اذا ربكم ان يكذ فَرَانَكُمْ شَيْءَ أَجِئُكُمْ وَيُدْخِلُكُم جَنَّ هل <تصفيق> أنها نورٌ يضيء بين وبينهم و يقولون رب Şeyh'in kadîm Sadakallâhul azîm Ey inanmış kullağım Siz bana inanıyorsunuz, peygamberlerime inanıyorsunuz, kitaplarıma, ahirete öleceğinize, dirileceğinize, cennete, cehenneme... E beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya? Beni niye dinlemiyorsunuz siz? lafım yok! Canıci endeme, inanana söylüyorum, dinle ya. <gülüyor> çabuk Allah'a dön bakalım diyor. Ya kaçakları, biz olsak gelip bir defa kaçtım, aman gözüm görmesin deriz ha. Allahımız bunu ki Ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya. ya böyle Allah nerede deme? Adam 20 sene ibadet yaptı beni İsrail 70 milyonda. Nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sur! nefes almadı be ibadet ibadet bir ayağı kaydı insan bu düşmez kalkmaz be Allah düştü içki kumar her şeye düştü sakalı bembeyaz olmuş yaşlandı kötü yollarda o zaman Aynul <gülüyor> İlim ve Zeynul Hulim isimli bir kitap var Mullah Ali Hünkarî Hazretleri 13'ler yapmış ondan rastladım Aynaya bakıyor bir gün. Ya dedi, saç sakal ağırdı dedi. Biz neyoldayız de ya? Ya Rabbi dedi Ya ki sene, 20 sene sana devamlı ibadet yaptım. Sonra bir kaydım. 20 sene de günah dedi ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsek kabul eder misin? Evin köşesinden diyor. Evin köşesinden. Allah manevi ses. O zaman arkadaşlar, evvelki ümmetler nasıl? biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu. Bizim ümmette işi hepten gizledi yani, imtihan, gayba iman etsin diye. Bu ümmetin işi hepten gayba kaldı yani, görmeden, duymadan. İşte ah buradan kaygarıyorlar kalbini diyorlar, yanlış anlıyorlar, Hep öğrenim istiyorlar, duyalım istiyorlar. Ya ne göreceksin ne duyacaksın, sana Kur'an okuyorum işte ya, Kur'an okuyorum Aynı ayetler. O manevi ses ne dedi ona biliyor musun? Sen bize döndün, 20 sene ibadet ettin, biz de sana dönmüştük. Sen bizden yüz çevirdin, bize isyan ettin ama biz senin belanı vermedik. Sana yine fırsat tanıdık, 20 senedir yaşattık seni. Şimdi dönsen hemen kabulü müslüm. la mülezzenmikemenlâdembele Günahından <gülüyor> dönen hiç günahı yok gibidir.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 silmekle kalmadım, o kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da. Tevbe ettiğiniz için, sebat ettiğiniz için, bu yolda devam ettiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Bâ kerîmân, kâriha, düş, var, nişt. İyilerle hiçbir işte zorluk çıkmaz, İyi huylu insanla her işte anlaşılır. Peki Ekremul Ekremil ve Erhamul Rahimil iyilerin anandan babandan çok radiyan Allah Allah iş mütleştir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem büyüğü olman ne demek yani. Yoksa bu kadar ah çaresine niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun geberirken ya Rabbi bana müsaade ver de şimdi iman edeyim. Bu nasıl ya? Bir kere daha camiye gelme, sohbete gelme, davete gelme ondan sonra ya Rabbi buna kim müsaade eder ya? Biz bir adama bir iyilik etsek, bir bize bir kötülük etsek, herifi bir... öyle bir reddediyoruz elimizden gelse kıyma makinesinde doğrayacağız ya. Nedir yani ona yaptıysan bir iyilik Allah nasip etti de yaptın sen kendiliğinden bir şey yapamazdın. O adamı sen yaratmadın, sen yaşatmadın. Bir ufak iyilik yapıyorsun, karşılığını bekliyorsun. Rabbimiz bizi yarattı borçlu mu iyiydi, kadar nimet verdi borçlu mu Bir tane gözünü dünyayı versen alabilir beni miydin? Bir nefesin tıkansa dünyayı satsan açabilir miydin? tıkansa dünyayı satsam verebilirim ver miydi sana kimden alabilirdin bu kadar nimetler ya bir nefes dünyadan kıymetli İçin dışın nimet dolu ya sen nasıl bu Allah'ın kıymetini bilmiyorsun düşmanlarına uyuyorsun yahudu hristiyanların modasına uyacağım derken Allah'ın dinini terk ediyorsun sen bu kadar lan körlük olmaz ya bu nerede görülmüş bu bizde görülmüş ya insanlarla cinler başka bunu yapan yoktur ya. hiçbir yaratık yapmaz mı mümkün işte. Siz bana dönerseniz, bir daha günahlara dönmemek üzere bana dönerseniz umulur ki sizin Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi silecek. Ve sizi atlarından, köşklerinin, saraylarının atlarından, ırm şarap vurma bal ırmağı, su ırmağı akan cennetlere koyacak sizi. O gündeki Allah Peygamberi ile onunla beraber iman edenleri rezil etmeyecek. Onların ruhları önlerinden, sağlarından koşacak onlardan evvel. Onlar diyecekler, münafıkların yarı yolda ışığını söndüğünü görünce diyecekler, Ya Rabbi bizim de nurumuzu yarı yolda söndürme, cennete kadar tamamla. Bizim günahlarımız varsa kusurlarımızı bağışla sen her şeye kadirsin diyecekler. İşte o gün, sizi de o peygamberle beraber, o nurun içerisinde cennete sokmamı istiyorsanız, bugün bana dönün, bir daha günahlara dönmemek üzere. Efendiler, bu gece sizin hepinizden kuvvetli tövbe istiyorum.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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ Ben size bu dört ayda daha harp etmeyi yasak etmiştim ama bu gavrular rahat durmaz. Nasıl onlar birleşiyor, toplaşıyor İslam'ın ve Müslümanların aleyhine harbe kalkışıyor, siz de onlarla toplaşın, birleşin, harp edin emrediyorum Allah buyuruyor. Korkma Allah'ım sana. Nerede bu emir? Yavrularla harbedin hepinin yerine sanki Allah onlara yavrularla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin demiş. Ona çalışıyorlar. Rabbimiz diyor onlarla harbedin. Hocaya ben de onlarla harbe edecek gücümüz var? Niye gücün yok? Allah. ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Ondan sonra İslam aleminin neyi eksik? Bugün bir buçuk milyar İslam alemi var, petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar sömürgesi olmuşlar, Avrupa bunlar iyi biçip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, bakım, efendim pasaportları kaldırıp bir vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlarını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücut halinde ve ahtesimû bihavillillâh cemiyan ve lâ teferrekû Hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve şerâtifine sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın, emrine sarılsalar o bir buçuk milyar ne yapamaz, ne yedi milyar ne yetmiş milyarı Allah'ı bir an içinde helak eder Allahu Teala. müttefi yardımı yardım ederiz. ama İslam aleminde takva yok, Allah korkusu yok, Allah saygısı yok Müslümanlarda ahde vefa yok, söze riayet yok ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar beş kuruş menfaat için birbirini satarlar, birlik yok, beraberlik yok Yahudi Hristiyanlara Masonların peşinde gezerler bu milletler nereye gidersin kardeşim böyle cemaat mı nereye varırsın? Ya. Ya, var. Cihat var Ha bak oraya yazmışlar ta sağ köşeye. Burada da hadis-i şerif tefsirde var. Olur. El cennet. Tahtı ziller sürüyor. Cennet kılıçların gölgelerinin altındadır. Cihatladır. Çünkü arkadaşlar, harp etmek, cihad etmek demek, bütün yavruları da cennete çağırmak demek. Yanlış anlamayın, niçin? Adam inkarda, sen ona kılıcı çekince ne diyorsun? Bak kardeşim, <gülüyor> iman et, öldürmeyecek. İman et, yaşa ya senin imanından bana ne kar var ben istiyorum sen de cennete gidesin cehenneme gitmesin ulan zaten akıllı olsaydı kavur olur mu işte anlamıyor ki ya akıllı olsa kavur olmaz anlamıyor <gülüyor> lan çektim sana kızıcı ne diyorum sana İnan, benim senin da gözüm olsa karında gözüm olsa gibi vatanında gözüm olsa öyle ya şimdi akıl var mantık var ne yaparım ulan,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 Çekmişsiniz bakalım? Hadi bakalım. <Gülüyor> He? Diyemezsiniz onu Biraz da şifreli. <Gülüyor> Cömertliğinden yarattı <Gülüyor> Anlamadınız değil mi? Anlatırım Şimdi adamın bir tanesi Ziyafet yapıyor Davet yapıyor yemek Diyor ki <Gülüyor>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 ne bileyim ben şahsen gitme mi Neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayaküstü. Ayıp olmasın sen de gel yani Bu <gülüyor> insan bunu anlıyor <gülüyor> Bazı adamlar geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani Samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm Beni memnun edersin aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi diyor Bazı adam da ki bak diyor, gelmezsen diyor masrafları senden olur O daha çörekli ki Öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme diyorsun, ben yarın sana geleceğim diyor. Sen de diyorsun ulan bu bana geleceğine ben buna geleceğim. Cömersin ifadesi. Öyle geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor. On kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel. Öbürü diyor ki gelmezsen davetime diyor döverim seni diyor. Daha cömersi kim bunun? Aldı kılıcı yerini bak dedim keserim kafanı. Benim yemeğimi yiyeceksin misin Kılıç çeken mi? Epey anladınız belki de. Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattı cehennem. Bütün kullarını nereye çağırdı? Cennete. Peygamberini gönderdi. Eline ne verdi? Kılıç. Ne buyuruyor Habibim? Benim davetime gelmeyenin kes kapası. Anladınız mı? Rasulullah'ın için diyor ki inan, ne karında gözüm var ne malında her şeyin senin olsun, dünyanın ahiretini kazan, ya iman et be ne inat adamsın be, ne kaybedeceksin ya iman et, yaşa, şu İslamiyet'i yaşasan dünyanın da cennet olacak, ahiretin de cennet olacak, bak bu gavurlar İslamiyet'i terk ettiler, içkisiz, kumarsız, zinasız, buysuz duramıyoruz diye keyiflerine düştüler, hepsi iyis oldu, geberdi gidecekler, huzur yok bunalım, intihar edene dene ya, dünyada da çıkmasa girdiler, anlamıyorlar bu kafasızlar ya, anlamıyorlar. Ya bizim 1400 senelik tarihimiz var ya, hadi şu 100 seneyi çık, 100 senedir karıştı ortam. 13 asırdır Resulullah'tan beri cennet hayatı yaşattı bu Müslümanlar, dünyanın gavuru bir süt liman yaşadı ya. Tarihe bakın ya, 1300 senelik tarihe bakın, hadi şu 100 sene karışıklık var, onu kabul ediyorum. Müslümanlar gevşetti inşallah, Allah verdi onun için 1300 senelik tarihe bakın, gavurlar bile rahat etmiştir ya. İslam bu cennet hayatı bu, dünyada cennet bu ya. Ma gelin <gülüyor> habibinin verdiğine kılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını gavur imansız olarak yaşasa kar var mı ona ne ona kar var o yaşamasında ne bana kar var o yaşamasında peki ben ona diyorum ki gel iman et yoksa öldüreceğim seni iman ederse zaten cennete hayatına kavuşuyor dünya ahiret yaşıyor iman etmesi öldüreceksin öldürürsen hep bir mikrop temizleniyor, Müslümanlar kurtuluyor hiç olmaz, o zaten yaşasa da sarar. yok yaşasa da zarar, sonu cehennem, ne kadar yaşarsın yaşarsın, sonu cehennem. Bir de şu mesele var, o çok büyük, nedir o mesele? Onlar yaşarlarsa seni beni Müslüman bırakırlar mı? İnce bir mesele değil mi? Bıraktılar mı bizi Müslüman? Bıraktılar mı?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 kişileri attan namus mehumunu kaldırdılar, utanmayı kaldırdılar, millet bu hale geldi. Şu rezilya bak, sokakta kadın erkek sarmaş dolaş gidiyor. <gülüyor> kocasının arkasından, kocasının değil yabancı erkeğin, kocasının babasının arkasında iki metre böyle edebiyle, hayasıyla gezen şu memleketin neneleri, vatan evladın, şu torunları ne yapıyor, değil kocasıyla, Yedi kat yabancı ile sarmaş dolaş çırılçıplak sarılıyor ya o memleketin ortasındayım. Böyle namussuzluk ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik ilericilik olarak gösteriyor. Kocasının arkasından iki metre gerisinden giden çarşaflıyı da geçen 4-5 gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik vardı diyor. Ulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız be bizdansız Yapma etme git Allah aşkına ya Onun onun karısıyla kızıyla dans edeceksin Karıyı savaşın kucağına oturduracaksın Medeni olacaksın Namusunu muhafaza ettin mi Vahşi olacaksın gerici olacaksın sen Orma kanununda mı bahsediyorsun bana ya Bunu çakallar yapar ya onun karısını onun kızına Namus yok nikah yok bir şey yok ya Bu hayvan kanunu ya böyle şey olmaz ya Hayvanlardan da hınzır yapar bunu hınzır Domuz deisttir yani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 ben diyor, daha sana gelmem diyor. Niye gelmiyorsun bana diyor, karıyı göstermiyorsun arkadaş diyor. O da diyor ki, ulan sen benim karıyı mı görmeye geliyordun diyor, beni mi görmeye geliyordun, vay utanmaz herif diyor be. Ne edepsiz adamlar var ya, geliyor diyor, açık açık söylüyor ha. Sen diyor, evvelce diyor, biz diyor eskiden dönüşürdük diyor, karılar, erkekler, ha iyi diyor, derdik derdik içerdik. Şimdi, kocalara gittin diyor, zehirlediler seni diyor, karıyı göstermiyorsun ulan diyor, ben daha sana gelmem diyor. Allah! Demek herifin niyeti bozuyor, karıyı görmeye dönüyormuş. Ne terbiyesiz adam ya! Söylüyor açıkça ya! Medeniyet! Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canıma! <gülüyor> Efendiler! Şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad, kıtal ve muharebe. Bugün biz silahla kalkıp canrılarla harip edecek durumda değiliz. Neden?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 Çünkü aramızda Müslümanım diyenler meseleyi bilmiyorum. Bak bugün cami cemaatinden şu camiye gelen, hacca giden, hatta Mekke'ye gide gelen Kâbe'yi eskitmiş aşırıdık müşeriflerden. Adam diyor ki 20. ağzında olmaz, geriye denilmez diyor mesela. Kızıl gavur, Stalin gibi gavur herif işte, hacca gitmiş, demiş, niye yarar ki? Ama bugün ben tanıdığım var, <gülüyor> esvarken şeroyim var, kabayı kaldıramıyor, bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor, ne olur dua et diyor, şeriat gelsin de biz de kurtulalım diyor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 3 aylar girdi, kötü yolları bırak alemciliğe, yancılığı, gececiliği, gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek çünkü 3 ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin, gecelerin çok etkisi var, bu inkar edilemez, açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim, nicelerini bu yola getirelim inşallah.